Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah adına. İnsanlardan bir kısım beyinsizler, yönelmekte oldukları kıblelerinden, Kudüs'teki Beyt-i Makdis'ten Kabe'ye o Müslümanları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini, Rabbinin rızasını isteyeni doğru yol olan, sırat-ı müstakime hidayet eder. İşte böylece sizin insanlığa örnek ve şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi sırat-ı müstakimin tam ortasında yürüyen bir ümmet kıldık. Senin yöneldiğin yeri, Kabe'yi, biz ancak Resul'e uyanı, topukları üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı rauftur, rahimdir. Kullarına karşı şefkatle muamele eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, biz senin yüzünü defalarca göğe doğru çevirip durduğunu, haber beklediğini görüyoruz. Artık seni razı olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki kendilerine kitap verilen, Yahudi ve Hristiyanlar bunun Rablerinden gelen hak olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yaptıklarından gafil değildir. Anla olsun ki eğer sen kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlara her türlü ayeti, mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene tabi olmazlar. Sen de onların kıblesine tabi olacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de tabi olmazlar. Eğer sana gelen ilimden, Kur'an'dan sonra onların hevalarına, nefislerinin arzu ve isteklerine tabi olursan, bilmiş ol ki işte o zaman sen mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz Yahudi ve Hristiyanlar, o ellerindeki kitapta yazılı olan Rasulü, kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup apaçık bildikleri halde hakkı gizlerler. Gerçek, hak sadece Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Dünyada herkesin yöneldiği, peşinden koşup hayatını harcadığı bir yön vardır. Ey müminler! Siz Hayır işlerinde yarışın. Unutmayın, nerede olursanız olun, kıyamet günü Allah hepinizi bir araya getirir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Kuvvetiyle her şeyi hükmü altında tutandır. Resulüm, nereden yolculuğa çıkarsan çık ve nereye gidersen git namazda, yüzünü Mescid-i Haram tarafına Kabe'ye doğru çevir. Hiç şüphesiz ki bu, Rabbinden sana gelen haktır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. Evet, Resulüm, nereden yolculuğa çıkarsan çık, namazda yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye doğru çevir. Ey müminler, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin ki, zalimler müstesna, insanlar, Bilhassa ehli kitap için aleyhinizde kullanabilecekleri bir delil olmasın. Bir de onlardan size bir kötülük yaparlar diye korkmayın. Yalnızca benden korkun. Böylece sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da hidayete eresiniz. Andolsun ki biz bu Kur'an nimetini size gönderdiğimiz gibi kendi içinizden size, afaktaki ve enfüsteki ayetlerimizi okuyan, sizi en derin nefsani istek ve arzularınızdan temizleyen, size bu kitabı ve onun içindeki hikmeti talim ettiren, ayetleri size yaşatıp üzerinizde ahlaka dönüştüren ve size manevi olarak bilmediklerinizi ve dünyevi ilimle hiçbir zaman bilemeyeceklerinizi öğreten bir Rasul gönderdik. Öyleyse siz beni zikredin. Her anda benim hesabımı yapın ki ben de sizi zikredeyim. Sizin hesabınızı yapıp size rahmetimle muamele edeyim. Bana şükredin. Sakın şükürsüzlük ederek nankörlerden olmayın. Ey iman ettiğini iddia edenler! Sabır ve salat ile Allah'ın rızasını, yakınlığını ve cemalini isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz bunu idrak edip anlayamazsınız. Andolsun ki biz sizi biraz korku ve açlıkla, biraz da mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek fakirlikle imtihan ederiz. Rasulüm, bunlara sabredenleri müjdele. Onlar ki kendilerine bir musibet geldiği zaman şüphesiz biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve elbette biz sonunda O'na döneceğiz derler. İşte onlara Rablerinden salavat, sürekli bir destek, yardım ve rahmet vardır ve hidayete erenler de işte onlardır. Şüphesiz Safa ile Merve, Allah'ın hac ve umre ibadeti için tayin ettiği nişanelerindendir. Her kim Beytullah olan Kabe'yi hac edip ziyaret eder veya umre yaparsa, onları tavaf etmesinde, ikisi arasında sa'y ederek yürümesinde kendisine bir günah yoktur. Her kim de gönüllü olarak fazladan bir hayır işlerse, şüphesiz Allah'ın şakirdir, alimdir. Şükredilmeye layık hakiki zattır ve her şeyi, herkesi bilendir. Indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta insanlara beyan edip açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Ancak Tövbe edip nefislerini ıslah edenler ve yanlış yaptıklarını beyan edip gerçeği açıkça ortaya koyanlar başkadır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tevvabım, rahimim, bana dönenlerin dönüşünü kabul edenim, İsimlerimde ve fiillerimde her zaman rahmeti tecelli edenim. Fakat ayetlerimizi ve resulümüzü inkar eden ve kafir olarak ölenlere gelince işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar orada cehennemde ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık o azap onlardan ne hafifletilir ne de onlara göz açtırılır. İlahınız vahid sıfatlarında ve isimlerinde tek olan ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O, Rahmandır, Rahim'dir. Rahmeti herkesi ve her şeyi kuşatan, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Şüphesiz, göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, insanlara faydalı şeylerle yüklü olarak Denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, orada hareket eden her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gök ile yer arasında emre hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ayetler, ibret ve deliller vardır. İnsanlardan öylesi vardır ki Allah'tan başkasını Allah'a mülkünde ortak olan eşler edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. Fakat iman edenlerin Allah'a olan sevgileri çok şiddetlidir. Onlar Allah'a aşıktırlar. Ne olurdu nefsine zulmeden zalimler kıyamet günü azabı gördükleri zaman anlayacakları gibi bütün kuvvetin ve kudretin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu bu dünyada da görüp anlayabilselerdi. İşte o gün, ilah zannedilerek kendilerine uyulup arkalarından gidilenler, azabı görerek kendilerine uyanlardan uzaklaşırlar ve o gün aralarındaki tüm bağlar kopmuş, parçalanmıştır. O zaman onlara uyanlar şöyle derler. Keşke bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da, onların bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara dünyada işledikleri amellerini bir pişmanlık ve üzüntü kaynağı olarak gösterir. Artık onlar o ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, fuhşiyatı, aşırılığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. O şeytanın adımlarına tabi olan kafirlere, Allah'ın indirdiğine tabi olun denildiği zaman, ''Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye tabi oluruz.'' derler. Ya ataları hiçbir şey akletmeyen ve hidayete ermemiş, doğru yolu da bulmamış idiyseler, yine de onlara mı tabi olacaklar? Hidayet çağrısına kulak vermeyen kafirler ile onları imana davet eden müminlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan ve anlamayan hayvanlarla onlara haykıran çobanın durumuna benzer. Çünkü onlar sağırdırlar, hakkı işitmezler, dilsizdirler, hakkı söylemezler, kördürler, hakkı görmezler. Nitekim onlar akıllarını kullanarak hakkı anlamazlar. Ey iman ettiğini iddia edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz yalnız O'na abd olup kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Allah size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olan hayvanın etini haram kıldı. Ancak başkasının hakkına saldırmamak ve sınırı aşmamak üzere kim de bunlardan yemek zorunda kalırsa O'na günah yoktur. Muhakkak ki Allah gafurdur, Rahim'dir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip, onu dünya malı gibi az bir bedel karşılığında satanlar var ya, işte onların yiyip de karınlarına doldurdukları ateşten başka bir şey değildir. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak, ne de onların günahlarını mağfiret edip, onları temize çıkaracaktır. Orada onlar için elen verici, iç yakan bir azap vardır. İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti, mağfirete karşılık azabı satın alanlardır. Onlar, ateşe girme hususunda ne de istekli ve sabırlıdırlar. Bu azabın sebebi, Allah'ın kitabı, hak olarak indirmiş olması ama onların kitaptaki hakikatlere muhalefet etmeleridir. Şüphesiz ki kitap hakkında ihtilafa düşenler elbette haktan uzak, derin bir ayrılık içindedirler. İyilik, yüzlerinizi namazda doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, nebilere iman eder. Allah'ın sevdiği için sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve esaret altında bulunanlara verir. Namazı ikame ederek her anda Allah'ın huzurunda durmaya çalışır, zekatı vererek nefsinin cimriliğini temizler. Onlar ki, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirirler. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanı gibi sıkıntılı hallerde sabrederler. İşte onlar Allah'a verdikleri abd olma sözüne sadık olanlardır. Yine onlar Allah'a karşı takva sahibi olanlar, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlardır. Ey iman ettiğini iddia edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz olarak yazıldı. Diyet olarak hüre hür, köleye köle, kadına kadın diyeti ödenir. Ancak o kimse, kardeşi öldürülenin velisi veya varisi tarafından bir miktar affedilirse, artık taraflar diyeti belirleme hususunda örfe uymalı ve öldürülen ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir.'' Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa, muhakkak onun için kıyamet günü, elem verici, iç yakan bir azap vardır. Ey gönül ve akıl sahipleri, Rabbine yönelenler! Caydırıcılığı sebebiyle, kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki takvalı olursunuz. Allah'a karşı, kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışırsınız. Birinize ölüm geldiği zaman eğer bir hayır, bir mal bırakacaksa, anaya, babaya, yakınlara, örfe ve adalete uygun bir biçimde vasiyet etmek size farz olarak yazıldı. Bu muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar üzerine kesin bir hak ve yükümlülüktür. Her kim bu yapılan vasiyeti işittikten sonra onu değiştirirse, artık günahı onu değiştirenler üzerinedir. Muhakkak ki Allah semidir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Kim de vasiyet edenin bir hata etmesinden veya bir günaha girmesinden endişe edip, mirasçıların aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur.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 yerine getirmeye çalışırsınız. Oruç sayılı günlerdedir. Fakat o günlerde sizden her kim hasta yahut yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde sayıyı tamamlar. Ona ancak zorlanarak takat getirenlerin ise tutamadıkları her gün için kendi yiyeceklerinden bir fakiri bir gün doyuracak fidye vermesi gerekir. Bir de kim gönüllü olarak fazladan bir hayır işlerse, bu kendisi için daha hayırlıdır. Bununla beraber eğer idrak edebilirseniz, güçlüğüne rağmen oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki insanları hidayete erdiren, hidayete dair her şeyi apaçık beyan eden ve hakla batılı birbirinden ayıran, Furkan olan Kur'an o ayda indirilmiştir. Öyleyse sizden her kim o aya erişirse, Kur'an'ın o ayda indirilmesine şükretmek için o ayda oruç tutsun. Fakat o günlerde sizden her kim hasta yahut yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde sayıyı tamamlasın. Allah sizin için kolaylık diler. Zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız ve sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Umulur ki şükredersiniz. Resulüm, kullarım sana benden sorarlarsa söyle onlara. Muhakkak ki ben Karib. İsmimle herkese ve her şeye çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına icabet ederim. O halde onlar da benim kulluk davetime icabet etsinler ve bana iman etsinler ki rüştlerine, manevi olarak kemalatlarına ersinler. Ramazanda oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için sizi günahtan koruyan birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin Ramazan gecelerinde onlara yaklaşarak nefislerinize yazık ettiğinizi bildi de size af ve mağfiretiyle yönelip muamele etti. Artık Ramazan gecelerinde size helal olmak üzere onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden, Karanlığından ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da geceye kadar orucu tamamlayın. Bununla birlikte mescitlerde ibadete çekilmiş, iken kadınlara yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte Allah ayetlerini insanlara umulur ki takvalı olurlar, ona karşı kulluk sorumluluklarını bilip yerine getirmeye çalışırlar diye böyle açıklar. Mallarınızı aranızda batıla uyarak haksız sebeplerle yemeyin ve insanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onların mallarını mevki ve makam sahiplerine rüşvet olarak teklif etmeyin. Resulüm, sana... Hilal halini alan aylardan sorarlar. De ki, onlar insanlar ve hac zamanı için vakit ölçüleridir. Öte yandan iyilik, evlere arkalarından girmeniz, meselelere tersinden yaklaşmanız değildir. Asıl iyilik, takva sahibi olmak, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışmaktır. Artık evlere kapılarından girin. Meseleleri Allah'ın anlattığı şekilde anlamaya çalışın ve Allah'a karşı takva sahibi olun ki felaha, kurtuluş ve saadete eresiniz. Sizinle savaşanlara karşı siz de Allah yolunda savaşın. Sakın haddi aşmayın, Allah'ın sınırlarını çiğnemeyin. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. O size karşı savaşanları, yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden, siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha beterdir. Mescid-i Haram'da, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar sizinle savaşırlarsa, siz de onlarla savaşın ve onları öldürün. İşte, kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar, sizinle savaşmaktan vazgeçerlerse, şunu iyi bilin ki, muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. O halde, fitne kalmayıncaya ve din, abdiyet ve kulluk da yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer onlar, yine savaşmaktan vazgeçerlerse, o takdirde zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Haram ay, haram aya bedeldir. Ve hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler karşılıklıdır. Öyleyse o ayda kim size saldırırsa, siz de ona size saldırdığı kadarıyla saldırın. Allah'ın sınırlarını çiğnemeyin. Allah'a karşı takva sahibi olun, ve bilin ki şüphesiz Allah, muttakilerle kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlarla beraberdir. Allah yolunda gizli ve açık infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Her zaman güzellik yapın. Çünkü Allah, muhsinleri güzellik yapıp güzel olanları sever. Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer başladığınız bu ibadeti tamamlamaktan herhangi bir şekilde engellenirseniz, kurbandan kolayınıza geleni oraya gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kimde hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı bulunur da tıraş olmak zorunda kalırsa, ona da oruç veya sadaka ya da kurban olmak üzere fidye gerekir. Bir engel olmadığı zaman kim de hac günlerine kadar umreyle faydalanmak isterse onun da kurbandan kolayına geleni kesmesi gerekir. Kurban kesmeye imkan bulamayan kimse ise hac günlerinde 3 gün memleketine döndüğü zamanda 7 gün oruç tutar ki hepsi tam 10 gündür. Bu hükümler Ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bilin ki şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır. Hac vakti bilinen aylardadır. Kim o aylarda ihramını giyerek haccı kendine farz ederse bilmelidir ki hacda kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışmak yoktur. Siz Hayır namına her ne yaparsanız Allah onu bilir. O halde ey müminler! Hem hac için hem de ahiret için azık edinin. Şüphesiz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey gönül ve akıl sahipleri! Rabbine yönelenler! Bana karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden bir lütuf aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafattan ayrılıp sel gibi müzdelifeye akın ettiğinizde meş'ari haramın yanında Allah'ı zikredin. Onu size hidayet verip Rasûlü ile gösterdiği şekilde zikredin. Gerçek şu ki siz bundan önce dalalette olanlardandınız. Sonra... İnsanların sel gibi aktığı yerden, Arafattan siz de akın ve Allah'tan mağfiret dileyin. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Nihayet hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde, cahiliye döneminde babalarınızı zikrettiğiniz gibi, hatta ondan daha şiddetli bir anmayla Allah'ı zikredin. İnsanlardan öylesi vardır ki, Rabbimiz bize nasibimizi mal ve servet olarak dünyada ver derler. Böylesinin ahirette hiçbir nasibi yoktur. Onlardan bir kısmı da, Rabbimiz bize el Esmaul Husna'n ile tecelli ederek dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver. Ve bizi cehennemdeki ateş azabından koru der. İşte onlar için kazandıklarından hem dünyada hem de ahirette büyük bir nasip vardır. Allah hesabı süratlice görendir. Sayılı hac günlerinde telbiye ve tekbir getirerek Allah'ı zikredin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönmek isterse, ona günah yoktur. Kim de dönüşünü erteleyip geri kalırsa, ona da günah yoktur. Bunlar, takva sahibi olanlar, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar içindir. Allah'a karşı takva sahibi olun ve bilin ki şüphesiz siz O'nun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi söyledikleriyle kalbinde olanın aynı olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki O hasımların en yamanıdır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde fesat çıkarmak ekin eker gibi gönüllere ekilen imanı ve iman edenlerin neslini yok etmek için çalışır. Allah ise fesadı ve fesatçıları sevmez. Böylesine Allah'a karşı takva sahibi ol, kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalış denildiği zaman gururu ve kibri onu günaha sevk eder. İşte böylesine ceza ve azap olarak cehennem yeter. Orası ne kötü ateşten bir döşektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını isteyerek gerekeni yapıp nefsini ve bütün varlığını onun yolunda satar. Allah ise kullarına karşı rauftur. Çok şefkatlidir. Ey iman ettiğini iddia edenler! Hep birlikte İslam'a, Allah'a teslim olunan dine ve barışa girin. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Eğer size apaçık deliller olan Allah'ın Resulü ve vahyi geldikten sonra yine de şüpheye düşerseniz şunu iyi bilin ki muhakkak Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan her işinde hikmet ve hayır olandır. Resulüm, onlar iman etmek için kıyamet günü ille de buluttan gölgeler içinde Allah'ın azabının ve meleklerinin gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. O gün her konuda hükmü verecek olan sadece Allah'tır. İsrailoğullarına sor. Biz onlara iman etmeleri için nice apaçık ayetler, mucize ve deliller verdik de iman etmediler. Kim Allah'ın nimeti olan ayetlerini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki şüphesiz Allah cezası pek şiddetli olandır. Kafirler için dünya hayatı süslü gösterildi. Bu yüzden onlar dünyadaki mal ve mevkilerinden dolayı iman edenlerle alay ederler. Oysa iman edip takvalı olanlar Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar, kıyamet günü onların üstünde şerefli bir konumdadırlar. Allah, dilediği kimseye hesapsız rızık verir. İnsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah, müjdeleyici ve uyarıcılar olarak nebilerini gönderdi. Ayrıca, ayrılığa düştükleri şeyler hususunda insanların aralarında hüküm vermeleri için onlarla beraber kitabı hak olarak indirdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller onlara geldikten sonra bile sadece aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında yine ayrılığa düştüler. Bunun üzerine Allah, kendi izniyle iman edenleri onların üzerinde ayrılığa düştükleri Hakk'a hidayet etti. Allah, dilediğini, hidayete ermek isteyeni, sırat-ı müstakime, doğru yoluna hidayet eder. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce gelip geçen ümmetlerin başına gelenler, sizin de başınıza gelmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle katlanılmaz darlıklar ve sıkıntılar dokunmuş ve öyle sarsılmışlardı ki, Rasulleri ve onunla beraber iman edenler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar. Dikkat edin, muhakkak ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Resulüm, sana Allah yolunda neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır namına mallarınızdan her ne infak ederseniz, o, ana baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar için olmalıdır. Unutmayın, hayırdan her ne infak ederseniz, muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilir. Ey müminler! Hoşunuza gitmediği halde, savaş size farz olarak yazıldı. Bazen hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin için hayırlı olabilir ve sevdiğiniz bir şey de sizin için şer olabilir. Allah bilir, sizse bilmezsiniz. Resulüm, sana haram ayı yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, mescid-i haramın ziyaretine mani olmak ve halkını oradan çıkarmaksa Allah katında günah bakımından daha büyüktür. Fitne de adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Resulüm, Müşrikler eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaktan vazgeçmezler. Sizden kim onlara uyup dininden döner ve kafir olarak ölürse işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. İşte onlar ateş ehlidirler ve onlar orada ebedi olarak kalırlar. Şüphesiz ki iman edenler Allah yolunda hicret edip cihad edenlerse işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah gafurdur, rahimdir her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Resulüm, sana şarap ve şans oyunları kumar hakkında soruyorlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı ve zararı faydasından daha büyüktür. Yine sana, Allah yolunda neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki, İhtiyacınızdan fazlasını. İşte Allah size ayetleri umulur ki tefekkür edip enine boyuna düşünürsünüz diye böyle açıklar. Dünya ve ahiret hakkında güzel olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin. Resulüm, sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki, Onları ıslah etmek ve maddi durumlarını düzeltmek sizin için hayırlı olandır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız unutmayın ki onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah insanlar arasında fesat çıkaranlarla ıslah edenleri çok iyi bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de yetim bırakarak zahmet ve meşakkate sokardı. Muhakkak ki Allah azizdir, Hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile imanlı bir cariye, müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle iman edinceye kadar kızlarınızı da nikahlamayın. Hoşunuza gitse bile imanlı bir köle, müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Zira onlar sizi ateşe çağırırlar. Allahsa izni ve yardımıyla sizi cennete ve mağfirete çağırır. Allah umulur ki tezekkür edip düşünür, anlarlar diye ayetlerini insanlara böyle açıklar. Resulüm, sana kadınların aybaşı halini soruyorlar. De ki: O bir rahatsızlıktır. Bu sebeple aybaşı halinde olan kadınlardan cinsel olarak uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara varın. Şüphesiz ki Allah günahından dönüp tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için çocuklarınızın doğup büyüdüğü bir tarladır. Tarlanıza Allah'ın çizdiği sınırlar çerçevesinde sevgi ve merhametle nasıl dilerseniz öyle varın. Öncesinde nefsinizin hoşuna giden hazırlıklar yapın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bilin ki şüphesiz siz O'na kavuşacaksınız. Resulüm, böyle yapan müminleri müjdele. Bir de iyilik etmemek, Takvalı olmamak, insanlar arasını ıslah etmemek hususundaki yeminlerinize, Allah'ı bahane göstererek engel kılmayın. Allah'ı kendinize siper etmeyin. Çünkü Allah, Semî'dir, Alîm'dir, her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Allah sizi, kasıtsız, düşünmeden ağzınızdan çıkan yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Lakin, kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Fakat Allah gafurdur, halimdir. Her türlü günahı mağfiret eden ve hilm sahibi olarak kullarına yumuşak muamele edendir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay bekleme süresi vardır. Eğer bu müddet içinde kadınlarına dönerlerse, muhakkak ki Allah, Gafurdur, Rahimdir Her türlü günahı mağfiret eden, isimlerinde ve fiillerinde her zaman rahmeti tecelli edendir. Eğer bu müddet içinde dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Muhakkak ki Allah Semî'dir, Alimdir Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Boşanmış kadınlar, kendi başlarına evlenmeden üç ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa, bir başkasıyla evlenmek için, rahimlerinde Allah'ın yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocalar barışmak isterlerse, bu bekleme süresinin içinde, boşadıkları kadınları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Kocalarının onlar üzerinde, örfe uygun olan hakları gibi onların da kocaları üzerinde hakları vardır. Ancak erkekler kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salı vermektir. Boşanma esnasında tarafların Allah'ın sınırlarını koruyamama endişeleri müstesna, onlara mehir olarak verdiklerinizden bir şey almanız size helal değildir. Eğer siz de bu ikisinin Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından endişe ederseniz, kadının boşanmak için kocasına fidye vermesinde ikisine de bir günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar kendi nefsine zulmeden zalimlerdir. Eğer erkek karısını üçüncü defada boşarsa, artık bundan sonra o kadın ondan başka bir kocayla evlenmedikçe kendisine helal olmaz. Eğer o kocası da onu boşarsa, her iki taraf da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inandıkları takdirde birbirlerine dönüp. Yeniden evlenmelerinde onlara bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Allah bunları bilen ve bilmek isteyen bir kavim için açıklar. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerinin sonuna geldiklerinde ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle salıverin. Fakat haklarını çiğneyerek zarar vermek için onları nikahınız altında tutmayın. Kim bunu yaparsa muhakkak kendi nefsine zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini, size verdiği hidayeti, size nasihat vermek üzere indirdiği kitabı ve hikmeti hatırlayın. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bilin ki şüphesiz Allah her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilendir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerinin sonuna geldiklerinde, aralarında iyilikle rızalaştıkları takdirde, onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. İşte bu ayetlerle içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimselere nasihat edilmektedir. Bu nasihati dinlemek, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Çünkü Allah bilir, sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler. Onların yiyeceği ve giyeceği örfe uygun olarak çocuk kendisinin olan babaya aittir. Hiç kimse gücünün yettiğinden başkasıyla sorumlu tutulamaz. Ne anne çocuğu sebebiyle ne de çocuk kendisinin olan baba, çocuğu yüzünden zarara uğratılamaz. Baba vefat etmişse, mirasçı üzerindeki sorumluluk ve görev de bunun gibidir. Eğer anne ve baba birbiriyle istişare ederek ve karşılıklı rızalaşarak, çocuğu iki yıl tamamlanmadan sütten kesmek isterlerse, kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anne tutup emzirtmek istediğiniz takdirde de, Süt anneye verdiğiniz ücreti iyilikle teslim etmeniz şartıyla üzerinize bir günah yoktur. Allah'a karşı takva sahibi olun. Kulluk sorumluluğunuzu bilip yerine getirmeye çalışın ve bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Sizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeden 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme müddetlerinin sonuna geldiklerinde, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah, yaptıklarınızdan tamamen haberdardır. İddet beklemekte olan kadınlarla evlenmek istediğinizi, onlara üstü kapalı bir biçimde anlatmanızda veya böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızda size bir günah yoktur. Allah bilir ki siz bu duyguları İleride mutlaka anacaksınız. Lakin meşru sözler söylemeniz müstesna, sakın onlara gizlice buluşma sözü vermeyin. Üzerlerine farz olarak yazılmış bekleme müddeti sona erinceye kadar da onlara nikah kıyımıya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. Bu sebeple ona karşı gelmekten sakının. Şunu da iyi bilin ki şüphesiz Allah gafurdur, Halimdir. Her türlü günahı mağfiret eden ve hilm sahibi olarak kullarına yumuşak muamele edendir. Eğer nikahtan sonra kendilerine dokunmadan veya onlara bir mehir tayin etmeden evlendiğiniz kadınları boşarsanız, bunda size bir günah ve mehir zorunluluğu yoktur. Bu durumda onlara mut'a, hediye cinsinden bir şeyler verin. Zengin olan durumuna göre, fakir de durumuna göre bu hediyeyi vermelidir. Münasip bir mut'a vermek, muhsinler, güzellik yapıp güzel olanlar üzerine kesin bir haktır. Eğer ki onlara mehirlerini tayin eder de el sürmeden boşanırsanız, bu durumda kendileri ya da nikah akdi elinde olan velinin bağışlaması hariç, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. Bununla birlikte sizin nehrin tümünü veya fazlasını onlara bağışlamanız takvaya daha yakındır. Allah'ın size ikram ettiği aranızdaki fazilet ve lütfu sakın unutmayın. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Ey müminler! Günlük namazlarınızı ve iki namaz arasında kalan tüm vaktinizi Allah'ın huzurunda geçirmeye çalışarak, Orta namazınızı muhafaza edin ve Allah'a gönülden itaat ederek her anda O'nun huzurunda durun. Eğer herhangi bir şeyden korkarsanız namazlarınızı yürüyerek yahut binek üzerinde kılın. Korkudan emin olduğunuz zamansa siz bilmezken Allah ve Resulünün size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin. Sizden ölüp de geride dul eşler bırakan kimseler zevcelerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını sağladıklarında vasiyet etsinler. Eğer onlar kendiliklerinden çıkarlarsa, kendileri hakkında yaptıkları meşru işlerde size bir günah yoktur. Allah azizdir, hakimdir. Bütün şeref ve kudretin sahibi olan, her işinde hikmet ve hayır olandır. Boşanmış kadınların örfe uygun olarak geçimlerinin sağlanması muttakiler, Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar üzerine kesin bir haktır. İşte Allah size, belki aklınızı kullanır, düşünüp anlarsınız diye ayetlerini böyle açıklar. Resulüm, binlerce oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün buyurdu, onlar da öldüler. Sonra Allah onları yeniden diriltti. Muhakkak ki Allah insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah semirdir, alimdir. Her şeyi ve herkesi işiten ve bilendir. Ey müminler! Verdiğinin kat kat fazlasını kendisine artırarak ödemesi için, karşılığını sadece Allah'tan almak üzere malından infak edip, Allah'a güzel bir borç verecek kimdir? Allah rızkı dilediğine daraltır ve dilediğine genişletir. Sonunda hepiniz O'na döndürüleceksiniz. Rasulüm Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi ne yaptılar Hani onlar nebilerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun komutasında Allah yolunda savaşalım demişlerdi Nebileri de ya size savaş farz olarak yazılır da savaşmayacak olursanız demişti Onlar da yurtlarımızdan, ve çocuklarımızın yanından çıkarılmış olduğumuz halde Allah yolunda neden savaşmayalım dediler. Fakat kendilerine savaş farz olarak yazılınca içlerinden pek azı müstesna savaştan yüz çevirdiler. Allah kendi nefsine zulmeden zalimleri en iyi bilendir. Nebileri onlara şüphesiz Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar ''Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz halde mal ve servet cihetiyle kendisine bir genişlik ve zenginlik verilmemişken o bize nasıl hükümdar olur?'' dediler. Nebileri, ''Muhakkak ki Allah sizin üzerinize hükümdar olarak onu seçti, ilimde ve bedende ona üstünlük verip gücünü artırdı. Allah mülkünde hükmetme gücünü dilediğine verir.'' Allah vasidir, alimdir. İlmi ve rahmetiyle her şeyi ve herkesi kuşatan ve bilendir, dedi. Nebileri onlara devamla şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti, tabutun size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun içinde, Rabbinizden size bir sekinet, huzur ve sükunet, Musa ailesinin ve Harun ailesinin bıraktıklarından geriye kalan bir takım şeyler vardır. Eğer iman etmiş kimseler iseniz, sizin için bunda şüphesiz bir ayet, ibret ve delil vardır. Nihayet Talut, ordusuyla cihad için ayrıldığında askerlerine dedi ki, ''Biliniz ki Allah sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir.'' Eliyle bir avuç alan müstesna kim ondan tatmazsa işte şüphesiz o bendendir. İçlerinden pek azı müstesna hepsi ondan içtiler. Derken Talut ve beraberindeki iman edenler nehri geçince o nehirden içenler bugün bizim Calut'la ve ordusuyla savaşacak takatimiz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarına kesin olarak bilen İman edenlerse dediler ki, Allah'ın izniyle sayıca çok bir topluluğa galip gelen nice sayıca az topluluklar vardır ve Allah sabredenlerle beraberdir. Talut ve O'na itaat eden müminler, Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı yolunda sabit kıl ve Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et, dediler. Sonunda Allah'ın izniyle onları hezimete uğrattılar ve Davud da Calut'u öldürdü. Allah ona, Davud'a hükümranlık ve hikmet verdi ve ona dilediği şeylerden öğretti. Eğer Allah'ın insanlardan bir kısmını diğer bir kısmıyla yok etmesi olmasaydı, elbette yeryüzü fesada uğrar, altüst olurdu. Fakat Allah bütün alemlere ve her biri bir alem olan insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. Resulüm, işte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana hak ile okuyoruz. Muhakkak ki sen bizim gönderdiğimiz Resullerdensin.